O sabahlar. O sabahlar. O sabahlar. Hadi 8'in içiler 8 26 27 derken yani güzel güzel gidiyorduk sabahleyin taki. ki Hadise başımıza gelinceye kadar hangi hadise? Birileri Oktay Demirci'nin sesini fena aldık. Kısaca benziyor. Günaydın Oktay. Günaydın. Ha, çok güzel. Ha, çok güzel geldi ya tamam oldu. Valla tam istediğim gibi. Biraz baslar çok tiz, tizler çok bas ama olsun. Ha, olsun, olsun o da bizim için Bunu ayarlayabilir şey. misin Fahir? Bunu ayarlayabilirsen başka bir şey yapmana gerek yok hayatta. Hayatta başka hiç, hiç Baş dokunmayalım bence baslar Oktay. Baslar çok tiz, tizler çok bas sorunun bu. bunun bir yok et. Ondan sonra bırak kendini zaten devam eder. Ay çok güzel valla şu anda moralim bir anda düştü dibe vurdu ve yükseldi. Şu anda ay yuka çıktı diyebilirim. Moralim ay yuka çıktı. Ne kadar güzel günaydın. Günaydın sevgili dinleyiciler. Kaba bir hesapla 25-26-27 Aralık Cuma. Çünkü bir küçük hesap yapmam gerekiyordu. Fahiro'da. Küçük hesapların adamı Oktay Demirci derler sonra yapma. Birilerine göre küçük insanlık için büyük hesaplar yapan e, bendeniz bugün e, 27 Aralık 2013 Cuma olduğunu gururla muştularım size. Ama şunun şurasında yılın bitmesine ne kaldı? Genel toparlamaları yapıyoruz. Ne kaldı? Ne kaldı? E, genel düzenli alacaklarımızı alıyoruz, vereceklerimizi veriyoruz ve yılı e, hasarsız bir şekilde bu melanet yılı diye tabir edilen... 2013 yılı için çünkü atfedilen biliyorsunuz böyle bir şey var. Niye öyle oldu ya niye öyle herkes Vallahi nefret kusuyor 2013'e. 2013'e nefret kusması. Yani biz burada hani güzellikleri konuşalım istiyoruz. Doğru. Böyle bir nefretle Bu işimiz, işimiz, olmaz işimiz olmaz diyoruz falan ama. Galiba biraz fazlaca şöyle şey oldu. Ee, hakikaten ölenler çok oldu. Ben dün çeşitli yayın organlarında takip ettim kimler ölmüş diye. Vallahi, 2013'te aramızdan ayrılan ünlüler tanıdığımız ara, yani isimler diyorsun, ünlüler değil mi? Ünlüler var iş dünyasından var oradan var buradan var böyle sayfa sayfa bitmedi vallahi şey oğlum, Vay be o da mı hayda daha falan diye böyle böyle geçti galiba o yüzden 2013 yılı bir de 13 senesinin öyle bir şey vardı. Uşuzdu ki bu sene 2013'te Cuma'ya geldi dikkat ettiysen. Evet, ee, <gülüyor> o, da, o da üst üste, de, üst üste şu anda bindi. Cuma gün evet. O da üst üste binde ee, önümüzdeki e, Salı günü. Yani şunun şurasında 3 veya 4 gün, 4 gün sonra yılın son gününü e, yaşayacağız hep beraber. O zaman da 2013 yılını şöyle bir masaya yatıralım diyorum ben. Ne dersin? Vallahi, 2013 başından itibaren. yatırsak anca. Şöyle hızlı hızlı konuşalım. Ferah ferah. Ee, güzel güzel konuşalım. Şimdi e, bugün neler var neler yok. Sizin bir gündeminiz varsa buyurun onda başlayalım. yoksa gündemim ne olacak sen sabahleyin bana galiba sen kusmuk kokuyorsun dediğinde benim gündemim zaten oracıkta bitti. Ama ben ne kadar güzel söyledim yani hani böyle bir ne, ne kokuyorsun Mutlu, demedim. yani değil. Aa a, a, ne kadar güzel sen kusumu, bebek kusumu kokuyorsun diye Aynen, böyle bir. Aynen bebek kusumu tabii canım. Yani o yüzden sen onu bir gün, günün bitmesi diye düşünme günün başlangıcı diye düşün ya. Çok çok hoşuma da gitmedi değil yani yalan söylemeyeyim. Bir e, üzerime öyle e, Küçük Bey'in ifrazatı sırasında hoşuma gitmişti. E, çünkü ilk kez birisi benim üstüme kustu yani geçtiğimiz haftalarda. Ondan sonra Allah Allah diyeyim. Böyle bir değişik bir duygu yani. Evet. Üç, Onu söylemiştin zaten. Üç, dört duyguyu bir anda yaşattı bana ama öbür taraftan da şimdi böyle hani şey duydum. Bu bir nişan. Ay ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Ne tip bir dünyada yaşadığımı bir anda tekrar idrak ettim. Teşekkür ediyorum. Ama şöyle yine dengelemişsin. Bir tarafın çok havalı Hı -hı. E, parfümünden e, deodorant. Ne, neydi, nedir o? Kokun. Ee, bir tarafı ee, bir tamamen kok güzel kokuyor. <gülüyor> bir tarafı, tarafı, öteki tarafı da güzel kokuyor. Yanlış anlaşılmasın. Ama bir o kadar tarafı Yavrumun kısmı kokuyor ya. Uğraşılmış kokuyor. bir şekilde güzel kokuyor öteki tarafı. E, Deniz Atlas bebeğin. Demek ki bir çok tarafı çok kaf edersiniz. <gülüyor> evet. e, Deniz Atlas bebeğin kusurunu kokuyor. Teşekkür yani, ediyorum. ve bunu yani Kaptan Kus da görse hakikaten. Ağlacık da ağlardı. Ağlacık da gözyaşları içerisinde karar değişikliklerine giderdi. <gülüyor> yani Kafam çok karıştı diye. Kafam çok karıştı. Böyle bir şey aynı koku insan üzerinde nasıl birbirine karışmaz diye. O yüzden ben kendimi çok şanslı Oktay, addediyorum. Oktay benim bile kafam karıştı yani. Düşün beni bile ne noktaya götürdün. Şu ki? cuma gününde de bunu konuşmamız ve Kaptan Kustu Demek ki rahmet istedi Kaptan Vallahi Valla dua istedi. Hakikaten Kaptan Kustay'ı da. O zaman dualarımızı birinci dakikada ettikten sonra bu konuyu kapatabiliriz. Ve başka konuları açabiliriz. Sen de açabiliriz. çabuk geçiyorsun Oktay. Valla bak <gülüyor> en çok bozulduğum şey o yani. Dua, beddua bunların <gülüyor> hepsi duaya girer. Ya, hepsi duaya girer. Mübahale... Ya. Biliyorsun beddua değil mübahale o. Mübahale. Tabii o, o da müdahalenin çıkan... değişik şekli mi? Değil hayır. Mübahale. <gülüyor> müdahale bir yaklaşık sonuçta. Belki, belki dili dönmüyor insanların öyle dediler. Ben çünkü ben onun hep şeydi ya bu beddua değil müdahale gibi. Yani sanki <gülüyor> doğaya müdahale gibi bir şey. Tam idrak <gülüyor> edemedim ama müdahale olur mu ya yani çok çok tehlikeli bir şey olmasına rağmen doğrusu üzerinde ısrarla anlattılar Anlaşıldı. bize ha. mübahale olduğunu biliyoruz. O yüzden mübahale de olabilir o. Ee, şimdi e, mübahale Rısmını açıyoruz programın müsaade edersen. Lütfen buyurun. Dün Bakanlar Kurulu devir teslim törenleri vardı biliyorsun. Evet devir teslim törenleri vardı. Daha Hatta daha MGK toplantısı vardı. MGK. MGK toplantısından bir bildiri çıktı falan filan. Çok böyle bir şey yansımadı ama sabah saatlerinde hemen zaten gün içerisinde bir sürü başka olay olduğu için Olur. hemen o kapandı. Öğlene kadar o devir teslim törenleri şey oldu. Bir elektrik kesildi bir ara. Nerede? Tam devir teslim töreni sırasında. Ankara'da bir tezdim dediğimde böyle kişi kişi devrediliyor ya. Aa, tabii. Mesela Egemen Bağış'ın... Çiçek veriliyor, e... çiçek alınıyor. Egemen Bağış'ın fıkrası dün şey... Avrupa Birliği Bakanlığı'nı Mevlüt Çavuşoğlu'na e... devri, sırasında. devri sırasında Egemen Bağış kızıyla birlikte geldi. Ne güzel. Egemen Bağış ondan Çünkü sonra... Çünkü insanlar bakanlıkları sırasında öyle ya da böyle ailelerini bir şekilde ihmal ettikleri bir gerçek. Yok canım. Ya hayır canım zaman gör, anlamadı. Gör, gördük işte. Hiç herkes... Herkes her şeyi bütün ailesine anlatıyormuş benim anladığım kadarıyla. Öyle miymiş? Tabii o canım. çok güzelmiş. E yani hani doğru mu yanlış mı en üst daha şey olmadı, kesinleşmedi ama telefon konuşmalarını falan okumadın mı hiç? Ha ben onları okumadım. Ha okumadın Ay, mı sen hangi biri? Onu mu serdiğim, onu mu okuyayım? Çocuğum bakam Oktay sen de beni yani. O da doğru fahiir. <gülüyor> yani. O da doğru Gündem ama mi? yani için rahat olsun öyle. Öyle mi? herkesin tabii, her şeyini haber. Tabii herkes oğluyla mi? kızıyla falan çok sık telefon konuşması yaptığını Aa, ben anladım. Iyi, en ben azından ben... o net. Ben de o zaman kendime bunları örnek olacağım. Yani oğlumla sık sık telefonda görüşeceğim. Görüş valla. Görüş. Ee, Mevlüt Çavuşoğlu'na devrederken Egemen Barış. Adımız şakacıya çıkmış. Fıkra anlatmadan olmaz diyerek ee, bir fıkra anlattı. Fıkrayı anlatacak mısın? Yok anlatmayacağım. Ee, sadece ben hani bir internetten okuduk ya beraber. <gülüyor> acaba hangi fıkrayı anlatmış diye böyle heyecanla okuduk ya. Sonra birbirimize baktık. Gözler konuştu. Hı hı. O gözlerin konuşma hadisesi bütün salonda olmuş. Fıkrayı evet. anlattıktan sonra akşam Uçakta televizyonda şey, izledim ben. E, Trabzon'a gitmeyen koltuk fıkrası diye ben böyle spoilerini vereyim. Oradan e, dinleyicilerin... Ay, sonunu söyledim, <gülüyor> sonunu söyledim. Şu anda hiçbir zevki kalmadı yani. Valla o fıkrada zevki yoktu. Zevki yoktu yani. <gülüyor> e, fıkra bittikten sonra salonda buz gibi bir hava oluyor. Hava mı soğuktu belki klimaları da kapattılar. Öyle bir şey hava yani. Çünkü herkes biliyorsun bir oyun peşinde olduğu için... Belki tam gülçekleri esnada içeriye mız gibi soğuk hava basıldı. Ee, ondan sonra yine ağlayanlar arasında Zafer Çağlayan Ekonomi Bakanı görevini bırakırken ağladı. Acaba salonlar yan yana mıydı ya? Yok. Egemen Bağış'ın fıkrasını duyur mu ağladı acaba diye? Sinirden mi? Ya da fıkra fıkrayı başka biri anlatsa belki bir şey olabilir de Egemen Bağış anlattığı için mi hüzünlendi acaba? Valla bilemiyoruz ki Oktay bu ara insan ne olduğunu bilmiyoruz ki biz de, hiç biz de okuyoruz, takip ediyoruz sadece. Kesin bir şeyler var ama yani. <gülüyor> Vallahi duygudan duyguya koşmaktan ben perişan oldum. Hakikaten beynim bu kadar şey kaldıracak kapasitede değil benim. Ben de en nihayetinde galiba bir adamım ya. Yani. Aile Bakanı Ayşenur İslam yeni bakan ee, aile Den sorumlu bakan. Aile'den sorumlu. Evet. Ee, kadın diye isim geliyor da kadını yasakladılar ya artık. Ha, bayan mı? O bakanlıktaki ismi kadın diye o değil ya artık aile bakanı. Aile bakanı. Ondan bir öyle bir tereddüt ediyorum ha bire kadın diyeceğim diye. Ee, hiç kimse merak etmesin. TBTB demeye hazırım kadın dedikten sonra. O yüzden aile bakanı Ayşenur İslam görevi Fatma Şahin'den devralmış. Orada da gözyaşları. Allah Allah. Fatma Şahin ağlamış. Fatma Şahin ağlamış orada. Ee, Ayşenur İslam Devrederken ondan sonra bakayım başka Yani öyle çeşit çeşit falanlar filanlar Çeşit çeşit devirler e, şeyler Ondan sonra savcıların açıklamaları e, Falanlar filanlar Zaten herkes artık e, Şey gibi herkes Abi an dakika dakika takip ediyor yani gelişmeleri. E aynen. Aynen abi. Aynen abi. Ama gözden kaçan ve yayın yasa olmayan şeyler var. Onları uzun uzun konuşacağız. O o zaman size güzel bir Star Sailor verelim. Afiyetle siz yol boyunca ya da evde neredeyisiniz bir Star Sailor'ınızı for to the floor'ı bir güzelce e, hazmedin. Ondan sonra tekrar birlikte olalım. Hemi? Modern sabahlar. Modern sabahlar. 8.45 oldu saatimiz, İl 27 İlson, Aralık İlson. Çarşamba, gündemimize bakıyoruz, gündemimize bakalım ya. devam edelim, gündemimize, gündemimize gündem. bakalım, ee, durduğumuz kabaat diyoruz ve Abi bir şey soracağım Oktay sende de böyle bir yorgunluk olmadı mı ya bir durun bir nefes alalım bir böyle bir şey. Bir, bir dursak da bir, bir süre sonra tekrar devam etsek sen diye. Sen staj dönemini çok iyi değerlendiremedin herhalde. Evet. Yani evet onu da kabul ediyorum. Benim hatam yani ama bilemezdim on, ki. 10 senedir bir staj yapıyoruz zaten. Özellikle yani. 2007'den sonra. E, hani 10 senenin tamamı olmasa bile son dönemde bir staj dönemi vardı. Neden? bugün Bugünler için. Bugünlere, bugünlere, bugünlere çalıştık sen Çünkü, biraz ihmal ettin onu Vallahi ben de. ihmal ediyorum da bugün şeyi okuyunca az önce biraz Zorlanıyorsun daha Zorlanıyorsun tabi şu anda Çok zorlanıyorum hem de öyle böyle diye Ne okudun? Ee, Hüseyin Gülerci'nin e, dün Zaman Gazetesi'nde yazdı, daha doğrusu Twitter'da yazdığı Zaman Gazetesi yazarlarından e, Oyun Hüseyin Ak Gül... mı? Hay hay Ne? Öyle mi yazmış? En son öyle yazmıştı. Ha, yani birbirimizin yüzüne bakamaz hale gelmemeliyiz. Bırakalım yaralar kabuk bağlasın diye açıklaması da. Tamam benzer ha, benzer yani benzeştir. Şey şimdi tabii bunlar Faier yani dediğim gibi sen staj dönemini iyi etirmen için zorlanıyorsun. Çok. Hep sana söylediğimiz gibi zamanda bak zorlanırsın ileride zorlanırsın günü gününe günü gününe demiştik. Senin hep bir e, başka bir olayım vardı, başka bir gündemin vardı. O zaman ben e, seni biraz şey yapmak için e, kafanı rahatla rahatlasın diye başka başka konulardan bahsediyordum. Tabii lütfen, arkadaşlar. ya lütfen. 2014'ün rengi belli olmuş. E, rengi. renk 2014 rengini belli etti. E, artık tarafını seçti. Gibi mi? Yoksa 2014'de bir renk olarak bakacak olursak benim için bir mordu. Mor da bir renktir çünkü. Diyecek konuyu tamamen. Vallahi, vallahi bravo Fahir. Mor, mor seçilmiş ama ne moru? Ne Şimdi moru? Yani... Patlıcan moru. Ne mor moru olacak var? Oktar? Mor var yani. Patlıcan moru. Şimdi ben sana bir mor gösteririm. <gülüyor> Aklımı alırsın. Aklın, aklın, aklın, aklın hayalin uçar gider. Yayında olduğumuz için senin aklına ihtiyacım var. Yani lütfen. O yüzden e, Sen, başka bir mor gösteririm yani bana mesela. bana şey mi diyorsun? Bu senin morsa... benim aklım kadar değerlidir mi diyorsun? Yani ne diyorsun? Vallahi o kadar aklım çalışmıyor. O kadar da. Yani birbirinden farklı çok morlar var. Vay, Şimdi evet. uluslararası e, ve dünya çapında ünlü bir firma her sene hazırlıyor bu kataloğu. Ha. E, yılların renklerini belirliyor tam bugünlerde. 2013'ün rengini bir öğrenebilir miyim? Ona göre mi bir şey yapacaksın? Ha, yani merak ettim nasıl mesela. 2013'e ne, ne gibi bir renk atfedilmiş? Şimdi 2013'ün rengi burada yazmıyor ama e, benim hatırladığım kadarıyla yeşildi. Yeşil miydi? Hı -hı. Fıstık yeşili. Ay, hiç... Antep fıstığı yeşil Antep demiş. fıstığı yeşil. ay tatlı tatlı böyle evet güzel yeşildi e, 2014'ün e, Oktay rengi... seni bir bölüyorum kusura bakma ayda tam en heyecanlı yerinde niye bölüyorsun beni? bilmiyorum Vallahi günaydın efendim günaydın kolay gün... gelsin teşekkürler ee, ben bir şey öğrenmek istiyorum gün sonu olamadım lastik makinasından bir gün sonu alabilir miyim gün sonu evet yani şey Bakiye ne kadar Bakay ne kadar bir bakayım evet. isim neydi? Derya Yırttaş. Derya'nın Derya Yırttaş. Derya Metropol Nezka Fidir geçiyor. İsterseniz terminal numarasını, diğerinin terminal numarasını yok, yok. ya da üye numarasını. Anladım Derya'nın ben hani şey diye sordum galiba yanlış aradınız siz nereye aramıştınız bilmiyorum ama kat, 4 -4 Maalesef maalesef burası değil <gülüyor> yanlış aramışsınız. Çok özür dilerim. Rica ederim Rica ederim iyi günler dilerim. Neresi pardon orası? Burası bir radyo istasyonu siz de canlı yayındasınız şu anda. Deryan nasıl oldu bu iş? Valla Deryan radyottu radyo burası. Burası radyo Modern yani. Modern sabahlardasınız şu anda. Çok güzel. Dahiliye hat takılı sanırım telefona. Ee, ben dış hat diye aradım. Yanlış ben hat, ben telefon... hiç anlamadım ama olsun. Yani, <gülüyor> olsun, olsun canınızı. Olsun. olsun tam 2014. <gülüyor> Deryan yani devam edecektik ama baktık çok iyi kalpli bir e, sesiniz var. Hadi dedik. Tutalım. Yani bir yerde, bir yerde duralım dedik ya. Yani. Ya hep Sizinle bizim başımıza geliyor bu da yani. <gülüyor> Nasıl oluyor onu da anlamıyorum. Aa, Çok desey. önemli bir şey mi aradığımız şey efendim? Biz tam sonu onu evet. yani. Yok, gün <gülüyor> sonu bile anlamadık yani. Gün sonu. şöyle söyleyeyim. Buyurun. Restoran işletme evet. bölümükti. Biliyorum onu anladık. Evet evet. Ee, set kart. Yani setkart da oradan evet, set şey Setkart'tan gün sonu alabilmek için hmm. Telefon hattına takmanız gerekiyor setkart makinesine Taktım dakika. ve akşam bir saat falan uğraştım Gün sonu alamadım makinada genelde bir sıkıntı oluyor Ve hep böyle oluyor e, Z'yi nasıl aldınız peki e, Efendim. Z raporunu Z, e, kata ile set kartın da alakası, alakası değil. Set kartı hiç. evet belirli aralıklarda. Evet, ama ha, gün sonu alınır. Yani. Tamam, Onun gün sonunu almam gerekiyordu. Gün sonu alamadığım zamanlarda böyle set kartı arayıp <gülüyor> ne kadar gün sonu olduğunu öğreniyorum. <gülüyor> <Her> <gülüyor> Kesmet, bugün de radyoyu aradın. Olsun. Olsun. Demek ki hiç atlakılı oldu. <gülüyor> bir, gün, bir gün buluşalım. Uzun uzun bu sistemi bize anlatın. Ben tamam yani hala <gülüyor> sorularım var. Bir müsait olduğumuz zaman siz, siz gün sonunu bir alın. Bugünün işini bir halledin. Bize yapabileceğimiz bir şey var mı? Çok teşekkür ediyorum. Yeni yılınızı enişten dilekleriniz. Biz de aynı şekilde. Sizi en kısa zamanda yemeğe davet ediyorum. Estağfurullah. Mesela. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Hayırlı gün sonları size. <gülüyor> sağ olun. Görüşmek üzere. Şurada güzel de efendim iyi günler. Sağ olun efendim. İyi günler ya Oktay bir şey söyleyeceğim uzun mı? vedalar çok uzun buyurun. vedalar olduk ama olsun vedalar asla abi bir telefon daha bağırdı, onu merak ediyorum onda edelim. gün sonu arıyordur dur niye alıyorsun sen telefon? ne bileyim abi ısrarla çalınca alıyorum günaydın günaydın buyurun yardımcı olayım ben size Ege Kaya ee, Bey miydi Ka ee, anladım. <gülüyor> Kaya, Kaya Bey evet, evet. O, e, görüşebilir miyiz şu anda Gazi Üniversitesi'nden e, radyo televizyonculuktan iki arkadaş vardı bir randevuları söz konusu herhalde evet bir saniye lütfen Bekletiyorum ben sizi. buyur Alo. Ege hocam merhaba. merhaba. Ben, üniversiteden iki öğrenci arkadaş geldi. Evet. Ha, Bir ha, söz konusuymuş. Kapıdalar şey. mı? Doğrudur. Tamam hocam buyursunlar bekliyoruz. vallahi ben e, kişilere yardımcı olacağım da bunlar baya zor buluruz. Evet. Ama ben iyi bir yönlendirme yapacağım. Valla size zahmet hocam. iyi bir yönlendirme yapın. Arkadaşları mağdur etmeyelim. Öğrenci arkadaşlarımız, tamam, kardeşlerimiz. yardımcı olacağım. Tamam çok teşekkür ederiz. İyi günler. Hayır <gülüyor> yayınız sekreteriye bağladığına. Valla billah ya. <gülüyor> <gülüyor> yayınımız, yayınımız sekreter gibi şey yapıyor ya. Valla sevgili dinleyiciler sizi de meşgul ediyoruz ama radyonun işleri bir taraftan <gülüyor> yürütmemiz gerekiyor biliyorsunuz. Telefona bakacak başka olan mı ya? kaya olarak konuştum olarak <gülüyor> <gülüyor> bir de canı olacak be verdim sonunda o nereye gitti? Bir 2014'te rengini ama... söyledi rahatlayım <gülüyor> var ya <gülüyor> güzel bir yönlendirdim ama yumuş yumuş geldi Sevgililer şu anda bu arada sinir. bizi kapıdan aradılar yani eğer anlamayanlar varsa evet. e, Eskişehir geliyor. Abi büyük ihtimalle dikkat ederseniz kapıdaki e, görevli hocamız da şey diye söyledi güzel bir yönlendirme yapıyorum ben. <gülüyor> Ben anlamadım bir şey mi istedi orada ne yaptı yani, yani biraz bunu, zor bulurlar bunlar biraz zor orada <gülüyor> yani, istersen... yani arkadaşlar biraz o konuda zayıf mı gördük hani bazılarının yer yön bulma duygusu biraz zayıf tabii şimdi nereye gideceğiz beri beri ve yönü ve ileri beri ileri bilemeyen yani şöyle var. tabii Fahir şimdi onlar e, işinin ehli olan adamlar olduğu için görevliler kapı görevlileri evet. yani şöyle bir süzünce baştan ne tip bir adamla karşı karşıya olduğunu biliyordur tabii hepsi için söylemiyorum ee, yani o tip bir izlenim anladığım kadarıyla dediğin gibi şey. Yolun yönünü biraz, zor bulan bir adam. Bunlar biraz zor bulur. <gülüyor> Neyse evet Modern Sabahlar sekreter ya kısmı bugünlük burada sona eriyor. Hemen Oktay'ın gündemine dönüyoruz. 2014'ün rengi mormuştu ama ne moruymuştu? Ne moruymuştu. Bu arada keşke kapıdaki görevliye bir de Ege Kaya'yı gönderin deseydik ya. <gülüyor> ya o kadar o, zorlamak Çocukları gönderin dedik de adam yok. Ege Kaya nerede bu arada? Ben de... <gülüyor> Hakikaten hiç çok... sorması aklımıza da gelmeyecek bizim ha. Nerede diye. Ege Kaya diye biri vardı. Bir saniye Ege Kaya. Evet. Ege Kaya Ege Kaya. Neyse bakarız ilerleyen dakikalarda. Şu morun ne mor olduğunu söyleyeyim mi de ben. Orkide moru. Orkide moru da bir oh mordur. atladım be Oktay. Sekreter aynen devam ediyor. Mor ve pembenin. Hiç duymazdan gel Mor ve pembenin bir araya gelmesiyle oluşan parlak orkide moru. Ee, fuşya mı bu ya? Bence fuşya o. Fuşya değil, değil mi? Yani. Evet, fuşya. Rengin en öne çıkan özelliği ise hayal gücünü ateşlemek. Oktay senin de hayal gücünü ateşleyeceğim. Aklını alacağım hatta. Yayın, yayınımıza mübahale var sevgili dinleyiciler. Mü, evet. Müdahale de değil. Çünkü kendimiz alıyoruz telefonları. Mübahale var. Günaydın. Günaydın. Şimdi Oktay abinin siparişi var. <gülüyor> ben iki, iki kilo badem... 2 kilo fıstık, 2 kilo CGT'nin 415 lira ödemesi var Bir de buz bırakmıştım 30 tane onu alacağım Tamam sen de gel Radyoya gel, gel, Eceo musun ya, sen? Al, e, e, alabilir miyim ben bunu? Çünkü e, sipariş, Bir de cumartesi sevkiyat yapacağım Öf. <gülüyor> Öf. Öf. <gülüyor> Öf. Gel radyoya al, al işte Gel hadi <gülüyor> Gelin bu motelde Sen gel muhtelem bugün gel. Gel gel, mi, gel, gel bugün ya. Sen gel, gel Kaya. Ee, neredesin sen? Ben şu anda e, arka kapıdayım. Orada e, <gülüyor> malzeme bıraktım. Şimdi durda size geliyorum. Tamam hadi Kaya'cım bekliyoruz seni. Ee, benim misafirlerim <gülüyor> gitti Gazi Üniversitesi'ne. Onları yönlendirdilerse sizde bir karşılayın. <gülüyor> Onları yönlendirdiler mi? biraz <gülüyor> Biraz, <gülüyor> Biraz, <gülüyor> Biraz zor bulurlar bunlar <gülüyor> Onlara güzel bir yönlendirme yapacaklar şimdi. <gülüyor> Güzel bir yönlendirme yapacaklar orada Biz konuştuk sen hiç merak etme Biz konuştuk bu yeni yazar kasa postan bir tane Gülson'u ben alabildim. Onu... <gülüyor> Merak ediyorsanız onu aldım ben ya. Yani. 1 liralık Gülson'u aldım. İyi eline koluna sağlık. Oy, Allah vallahi... cizanı verecek bu... diyoruz. Program Ve... esnaf programına döndü. Vallahi billahi ya bu ne haldir ya şu halimize bak. Yayınımıza yani. mübahale var. Ee, bekliyoruz seni. Ha, şimdi arka kapıda bir Güvenle söyleyeyim yönlendirme yapalım. <gülüyor> <gülüyor> müthiş bir yönlendirmeyle bekliyoruz seni. Hadi yani müthiş değil, güzel bir yönlendirme. Hadi gel, Kopt'a gel. Bu adlı müthiş bir yönlendirme yapıyor. Uça uça da. gel Ege hızlı hızlı önünde gel. Önünde iki genç arkadaş yönlendiriliyor. <gülüyor> Hakikaten harika bir şekilde yönlendirdiniz. Hadi ben. bakalım, arabalan mı geliyorsun? Arabalan geliyor. Tamam, hadi Rahat rahatsız bekliyoruz. Rua rua arabalan geliyor. Taksi fişini almayı unutma. Aha yolsuzluk. Aha, <gülüyor> Aha. <gülüyor> Aha yolsuzluk. Aha yolsuzluk programda <gülüyor> yolsuzluk var. Fransa'da bir kişi arabasını Cumhurbaşkanı François Hollande'ın resmi konutu olan Ben de François ee... Mitterrand'ın üstüne sürdü diyeceksin diye cümlesi. <gülüyor> Neredeyse üstüne sürmüş. Sarayın Dikkat arka kapısı. François Mitterrand dedim yani. Nerede kaldıysam. Vallahi bayağı bir bayağı bir geriden bir isim çıkardın geldi Fransa var. konusunda biraz şey yapmadım. Çok derinlemesine hiç girmedim. Champs-Élysées sarayının arka kapısına vurarak saraya girmeye çalışmış tiyatrocu. Ee, ondan sonra kapıyı 67... kırarak saraya girmek ne ya? Abi sinirlenmiş. Ya sinirlen ne 1789 rub ne yapıyorsunuz ya? 67 yaşındaki İtalyan asıllı tiyatro yönetmeni Attilio Magdoli açıkladı. Attilio! Paris'teki küçük tiyatrosuna sağlanan yardımda kesinti yapılmasına protesto ettiğini söyledi. Erotik erotik oyunlar oynuyorlardır artı 18'dir bir şeydir yani. Vallahi ooo Türkiye demek ki Türkiye'ye gelse ne, ne yapacak? Türkiye... Maltayla maltayla giremez. Vallahi yani artı 18'dir, erotik öğeler vardır, küfür falan vardır o şeyin oyununun içinde hemen keserler. Fransa bu affetmez. Zaten bizim yasalarımızın çoğu yurt dışından alınma ya oktay. Onlar baz alınarak yapılıyor. Herkes zannediyor ki efendim şuradan buradan biz kendi kafamızdan yapıyoruz. Hayır. Mesela gidiyoruz Fransa'da böyle şey alıyoruz. O bir taraftan başka böyle bir kombin yaratıyoruz. Biz buna yasalarda kombin deriz. Hoş da bir kombin oldu. Oktay sessizliğini çok, çok koru. Çok hoş oldu da son durumu biliyorsun değil mi? Onu bilerek konuşuyorsun. Yo son durum. Artı 18'e artık... Ee, filmlere verilmiyor filmlere destek. Filmlere tiyatroda da öyle. Filmlere de devlet desteği verilmeyecek devlet diye desteği, bir şey e, var. O kaynadı gitti arada. Bu tip önemli şeyler çok konuşulmuyor artık. Yani ona gelinceye kadar bir sürü şey var gibi geliyor da. Diye düşünülüyor. Da, ama, ama bunlar Fransa'daki paralel İtalyan, olaylar. Hep paralel, hep paralel hep paralel. İtalyan tiyatrocu hemen yani gözaltına alınmış. Ee, ne, yapıyorsun, ne yapıyorsun sen ne? diye. Ondan sonra, çünkü orada şey de yok değil mi? Nasıl Tutanak nasıl tutuldu tutanak, acaba? Bilmiyorum kim karşılayacak yani. o kapı? Çünkü değerli de bir kapı bildiği Saray kadarıyla. kapısı oktay. Arabada da zarar var. Hasar. Ee, Kasko ödeyecek demek ki. Kaskı ödeyecek abi. abi kim öder söylesin bir şekilde. O da bizi bağlamaz. Bu hareketin şu kadar katrilyonluk bir zararı çıktı diye. Ben bir açıklama bekliyorum Fransız yetkililerden. Ondan sonra Arjantin'de de olaylar durmuyor durulmuyor. Saatimiz ee, bitmeden hemen onu da verelim. Arjantin'de ne oldu? Arjantin'de bir dursun ya. Nehri serinlemeye girenlere piranalar saldırdı. Pirana Arjantin'de pirananın işi ne ya? Aa, öyle deme ya. Piranayı pirana dünyaya ilk Arjantin tanıttı. Rosario kentini biliyorsun. Daha önce de pek çok kez konuşmuştuk Tabii, burada. Tabii Tangon'un çıktığı şehir diye gelir. Parana nehrini de biliyorsun. Parana nehri zaten pirana nereden çıkma? Parana. Parana zaten oradan şüphelensinler. Parana parana, parana pirana. İşte oradan geliyor. O zaman Palo, Palometa'ya da geç. Çünkü pirananın bir türü. O da Palometa. Evet. Palometa, Palometa saldırısına uğramış. Adamın biri. Sadece ben adamın biri değil bir sürü kişi. Bir şey söyleyeceğim. Arjantinli şef ustalara burada büyük iş düşüyor. Şöyle pirana ile yapılan hoş bir yemek bulsunlar. Güzel, lezzetli, yöresel olacak şekilde. Yani böyle. Acılı olsun bir de belki. Yani işte hani mesela Karadeniz'de hamsili pilav vardır. Hamsili bir sürü şey yapılır. Piranadan da bir sürü bir şey yapalım. Ne havalı, yanarıdakiler... havalı bir şey mi olsun yoksa böyle yok şey mi? Yok be yok. Mesela Var ıspanak kızın. yatağında acılı pirana. Yok değil. Mesela öyle mi olsun? Yok yataksız bildiğin. Yataksız böyle yani, Yatacak <gülüyor> zaman yeri yok pirana o pirana. Pilav. Ya piranalı pilavı yaparsın. Bir şey yapsan Çok biraz Çok güzel. Uğrasın. Böyle ben sana tarifini de vereyim. Ekmek arası diye bir şey çıkart. Böyle o bir... Nehirdeki şeyler balıkçı teknelerinde satılsın. <gülüyor> tamam <gülüyor> Muttal. <muhtemel>, tamam. <gülüyor> tamam tava. Ben tarif vereyim. Tava. Tavaya alı, Böyle tek ya. tek diziyorsun. Hı -hı. Yuvarlak yapıyorsun. mu açıyoruz hocam. E Tabii böyle ortadan atıyorsun, açıyorsun. Kılıçıklarını alıyorsun. Oh. Tamam. Böyle 360 derece olacak şekilde böyle diziyorsun. Hı -hı. Bundan sonra un... Un. Güzel onu zaten öncesinde onu şeyini yapıyoruz Ondan sonra kapatıyorsun hiçbir şey yok başka e, hiçbir şey yok Bu ya. piranalar et yediği için bir ters düz yapacaksın onu bitti gitti. Ters düz yapacaksın bitti. Tamam, Et yediği için acaba şey olur mu diye et, Etli mi yapalım diyorsun Yok yok piranalar zaten et yiyen hayvan olduğu için genelde Gerçi balık da et yiyen hayvan ona bakacak olursak Aman neyse. Piranadan büyük ama bu palometa Piranadan büyük insanlık için küçük Evet şu anda bir stüdyo konuğumuzu hemen alalım Buyurun stüdyo konuğumuz söz sizde Merhaba <gülüyor> Ege Kaya'ydı değil mi sizde? Tam kapıdan girdim telefon çalıyordu. Siz yayını almayın diye ben bir bakayım dedim. Bir Oktay Bey ve Fahir Öğün'le görüşmek istiyorum. Beni nasıl yönlendirirsiniz diye ben de uzun uzun konuştu. O nasıl de... kolay yönlendirilebilecek biri miydi? Ee, yok beni güzel yönlendirirler mi acaba diye sordu. Ben de yardımcı olurlardı. Ay çok teşekkür ederiz Ege'ciğim. İyi bu saati kapatıyoruz. Biraz nefeslenelim de ondan sonra şey yapalım. Benim de esprilerim vardı. Most... Artık, önümüzdeki bir renk... <gülüyor> fuşya. Artık önümüzdeki saate fışyalar. Artık önümüzdeki saate fışyalarsın. Vedalar aslanmış. <gülüyor> Tükenmez <deyim. gülüyor> Tükendiği kadarıyla. Derilmez. Yani tüket tüket tüket tük şöyle. Tükertirler ha. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Everybody in the house come on and let me hear you say ho ho ho ho. ho, ho, ho, ho, ho. Bir coşkuyla geleyim dedim. Sen ne yapmaya ya. çalışıyorsun ya? Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Noel baba mı yapmaya çalışıyorsun? Pes etsene i̇şte. ha. Bir, bir, bir seni coşkuyuz. bitiririz. Coşkuyla anlatmaya çalıştım. Akıllı ol. Çoşku böyle yani yaratılmasını anlıyordum. Ho neyin o ho? Noel babamız. Ho ho ho, Noel ho, ho, ho. Noel diye var. bir şey yok. Öyle değil ya. Everybody in the house come on and let me hear you say ho ho. Ha, tamam o zaman başını söylemeyince anlaşılmıyor. Evet yani. Bunu... Neyse hoş geldiniz efendim bir kez daha stüdyo verin bize. bak hala Sevgiliniz gene bu adamın de. bu pis otomatiği var ya beni yıprattı yıprattı. Hoş geldiniz stüdyo Hoş çeviriyle. geldiniz içindeki gizli hoş bulduğu görmen lazım Fahir. Oktay çok güzel bardağın tolu tarafı. Tolu tarafı dediğim. yo o kolu... bardağın kendisinden basın, Barda bardağın pütürlü tarafından bakıyor. Tam görülmüyor yani. Buyurun efendim. Dünyada başka bir şey olmuş mu? Olmaz Dünyada başka ya? bir şey. Dolar oldu. vallahi çok güzel. Ülkemizde dolar 2.14 oldu. Ne diyorsunuz beyler diye baktığımızda şöyle gözler. E, 2.14'lük dolar karşısında ne söyleyeceksiniz? Her gün 500 milyon dolar satışı. Ayakkabı kutusunda efendim. dolar olan ve rüşvetini dolarla alan karlı çıktı. vallahi Kır şöyle söyleyeyim. Geçtiğimiz hafta 4.5 milyon dolarlık döviz çıkmıştı ya. Hı hı. O şimdi bir 500 bin lira kar etti o kutu. Evet. Hakikaten 3 aşağı 5 yukarı yani. Pıt pıt pıt diye vuruyorlardır kutuya. Koçum benim aslanım benim derken çünkü Euro'da 2.92 seviyelerini buldu. Ona el koydular buldum. mı o paraya? Onu bilemeyeceğim Oktay. Mesela şeyin uçağına el koymuşlar ya. Kimin? Ee, i̇şte bu iş adamı Ali Ağaoğlu mu? Değil ya. Ağaoğlu değil mi? Reza Bey'in Reza Zerrap mı? Hediye olarak aldığı uçak vardı ya. Hediye olarak Eşine. aldı. Eşine. Aha. Aldığı uçak ona ona el konmuştu. Bizde koca de diye geziyoruz ha. Hakikaten ha. Eğer Reza Zerrap koşayız, kocaysa biz neyiz Oktay? Ben insan uçak. Ben hiçbir uçak zaman al. kocayım ben diye gezmediğim için rahatım. <gülüyor> kocayım. Öyle öyle gelinsek ortak uçak alsak zaten e, her gün kullanılacak Bence şey değil. Kaç kullandım. kişilik kalacağız abi? 3. Ha, sadece hanımlar mı <gülüyor> <gülüyor> Olur vallahi o da güzel olabilir ya. Üç. Yani iki arka, Biz aşağıdan el sallarız. Bir tane de pilot işte. Pırpırlı alırız bir tane. Pilot mu? Döndermeli ne kim kullanacak? Bir de pilot alırız. Gerek yok ya 4 kişilik uçak fazla dur. kişi alın bir tanesi öğrenir. Ha onlar kendi aralarında döndere, döndere döndere. Bir de kurs parası çıkarmayalım başımıza diye dedim ama neyse. Yani kurs Olur. parasından korkuyorsak zaten hiç uçağa girmeyelim. Bence o zaman hiç girmeyelim Kurs parası çok pahalıdır çünkü. Zaten kimse Reza Zerrap olmaya kalkmasın. Adam gencecik bak 29'lu. Evet, biz Reza Zerrap olma yaşımızı da geçtik. Geçtik evet. Çok Maalesef. geçtik. Ee, ne yapmış uçağa el koydular. 40 ki yaşına tar... geldik bir Reza Zerrap olamadan. Öyle bitti. zaten bizi ezikliyorlar evde. Reza Zerrap eşine uçak kalkmış sen ne yaptın diye. Sadece eşine değil mesela yeğeninde de 300 bin Euro'luk bir araba almış. Ne i̇şte, kadar güzel. Ben Reza Zerrab'ın yeğeniyim. Benim 3 gelen... tane yeğenim var. Ben üçüne de hiçbir şey alamadım Aa, Her Oktay. taraftan darbe inecek. Vallahi yani ezik müzik iyice bir ezik müzik olduk ya. Ben de hiçbir zaman dayıyım diye gezmedim onu da söyleyeyim. Abi sen hep dayı diye gezdin. <gülüyor> Bu benim yeğenim diye gelmedi. <gülüyor> yeğenim. Öyle bir mekanlara girmedimiş Las Vegas'ta taksicilik yapan Gerardo Gamboa. Hadi bakalım Gerardo. Hello. Biliyorsunuz madem dolar dediniz, dolar kuru verdiniz. 300 bin dolar bulmuş kendisi taksisinin içinde. Kendi taksim, hususi taksiminin içinde 300 bin dolar buldum. Ben bunu yetkililere teslim ederim arkadaş. Hemen gidip yetkililere teslim etmiş ee, taksici, Las Vegas'ın taksicisi. Çünkü önce demiş bu kumar parası bana demiş gelmez öyle şeyler. Ben kumar parasıyla şey yapmam. Belli demiş. Neden burası? Hep kumar herkes kumar oynuyor. Las Vegas'ta taksi Las Vegas taksinin şey sizin siz demişler. Evet doğru. Mensalım <gülüyor> salmış kendini. Polis ve kumarhane yetkililerini devreye sokup parayı sahibine iade etmiş Gamboa. Eee ondan sonra... almış. Beklentisi bin, yok muyum? Bin dolarla ödüllendirilmiş. Bir gelmiş. iyi para. İyi para 1000 dolar 300 binde 1000 bin dolar iyi ya Ama i̇yi. risksiz Şimdi evet. o unutulan para mafya parası mı uyuşturucu parası, parası mı Kiralı katilin para ödevesi mi, mi? bilemeyiz ki 1000 dolar ama temiz ödül parası Ama yine müşteri taksi müşterisi 300 bin doların sahibi vefasızlıkla suçlanıyormuş Neden? En az bir yüzde on mu bekliyormuşuz? Miktalle alakası yok. Vefa bir santadı mıymış orada? Neymişti? Doğru. Vefa <gülüyor> bir olduğu için. Yok ya, şey yapmamış, şoförle muhatap olmamış, evet. iletişime geçmemiş. Ha, tek... O yüzden neyse parası verelim beni. Beni o adamla bir daha muhatap etmeyin. Kim bilir ne geyik yaptı yolda. Ne belki de öyle bir şey var Oktay Bilanver. Burası Las Vegas. Burada, buranın parasına, havasına. Öyle mi konuşmuş? Ne güvenmeyeceğim diye ha, bitmiş bir cümle. Yani yok e, Hakikaten hiç görüşmedi gelmedi Konuşmadı falan filan diye Öyle bir e, tatlı bir dalga Yani bu bin doları vermeseydi de Gelip bir konuşsaydı benimle bir teşekkür etseydi falan diye Gamboğa da biraz içerlemiş bu Adam ya hastası olmuş oldu ya o, Zaten durakta içerlek Gamboa diyorlarmış ona Her şeye alınırmış <gülüyor> sen. Madem sıra ben, önde Benim taksimiz senin önünde olması lazım falan. Abi fark etmez sen geç öne falan diye öyle, Ne ya, olaylar ya, ya, şimdi ya ayrıntıya girmek istemiyorum. Ay. Taksicilerin dramı Gamboğa'nın dramı Teşekkür ediyoruz Okta Las Vegas'ta Okta. olan Las Vegas'ta kalır e, teorisi bir kere daha gerçek oldu böylece Doğru bu e, senin nasıl helal para helal mal şeyin var Geri, döner, geri döner aynı şekilde o da bence ispatlanmış Aynı o. şekilde Las Vegas'ta olan Las, Las Vegas'ta, Vegas'ta kalır Hiçbir yere gitmedi Para bana. dışarı çıkmadı Valla öyle bravo evet, Salı günü yılbaşı olması vesilesiyle hindi içek arkadaşları duyuruyoruz Bugün Bolu'da 120 bin hindi törenle kesilecek Ne ee, töreni? Valla kesim töreni Okta <Gülüyor> Ee, artık onu nasıl Hinkes'de Hinkes Türkiye'nin yıllık 45 bin ton hindi eti ihtiyacının %30'unun karşılandığı da bugün yılbaşı için 120 bin hindi kesilecek. E, kesim işlerinin tamamlanmasının hemen akabinde e, özel paketlerle Sağlı günü. Sa sağlı günü aynen çok güzel bir şekilde e, alıcılarıyla buluşacak hindiler. Eğer e, Bolu hindisi bekleyen varsa dört gözle bugün kesiliyor efendim. Lütfen ısrarla isteyiniz. Ege İsterim isterim. <gülüyor> Bunu Hindi isterim. Ya Aa! 120 bin istancı ayıp ya Yani vallahi ben hepsini niye aynı gün yapıyorsunuz? Niye bu kadar şey yapıyorsunuz? Hindilere yapıyorsun? de ayıp ya. Kes Hindilere at de. şoklayalım efendim <gülüyor> diyen yok mu orada? Hiç vallahi böyle şeylerle uğraşmaya bilmiyorum ya. Hindi diye yılbaşından yılbaşına hindi yiyen mi var? Öyle bir şeyimiz mi var? Valla var ya ben geçen gün gördüm. Bir de ben hiç hindi sevmem ondan hindi da. Hindi veya. etini de yere göğe sığdıramıyorlar. Çok sağlıklı çok bilmem ne falan. Ya gibi. onu bilmiyorum galiba şey var. Bir hindi döneri diye bir şey çıkarmışlar diye bir ara. O dönem yani bir etin en güzel formudur döner formu yani tavuğunda Doğru. en güzel formu döner şekli bence. E, etin de normalde en güzel formlarından bir etin biri Etin ulaşabileceği diye. en uç nokta En uç döner. nokta. O burada bile hindi eti böyle bana bir şey gelmişti. bir Görsel olarak gerçi kırmızı ete benzeyip Ama tadı hindi füme olarak, öyle mi ya? Hindi füme tabi candır. Aslında gayet bu, bu etin... adamın senede yedi hindi kadar biz var ya ömür billahi yiyemeyiz ya acaba şey midir bu ya? adam derken Ege gölü'nden giden ee, bir etin ulaşabileceği en son nokta füme midir bunu döner bize, bir füme midir? bunu tartışalım isterseniz bol bol vaktimiz var biraz da bir gündemimiz yoğun gündemimiz <gülüyor> yoğun buna maalesef kadar... Türkiye bunları konuşamıyor işte bunları konuşmak gerekirken şöyle midir böyle midir bunları konuşmak zorunda biri evet. Joel bağışlamış. Ne bağışlamış? Billy Joel'i biliyoruz hepimiz. Biliyoruz. Ee, bir üniversiteye kendi piyanosunu bağışlamış. Aa! Ee, Long Island'daki Stony Brook Üniversitesi müzik bölümüne e, kendi biliyorsunuz çok değerli bir şey vardı. Piyanistir. Dünyanın en güzel piyanolarından biri olarak kabul edilen bir e, şey vardı, piyanosu vardı. El yapımı, Avusturya Hı -hı. E, markası piyano. 88 tuşlu. 88-89 takip mesafesi. 88 tuşlu. Takip mesafesi müsaaten. Piyanolardan farklı 97 tuşu vardı bunun. Vay! Ne koymuşlar ya? 9 tuş. Yine doğdur, redir. <gülüyor> ne, yani, ne koy ekstra yani, dokuz tuşu. Mide bitiyor, sonra mi? fa sol diye devam etsin. Sağdan soldan mı ilerliyor yoksa aralara böyle bir esprili tuş mu konuyor? O mesela böyle bir orkide pembesi. Rengi falan ha, da farklı. Öyle olabilir. bir şey mi? Atlatmalı diyorsun yani. Atlatmalı. 97 tuşu varmış çünkü Billy ee, Ek tuşlarda daha derin ve zengin bir sesi sahip e, bir piyano olarak değerlendiriliyormuş. Bu. Ek tuşlar açıldı mı efendim? Ondan sonra 6 e, kez Grammy ödülüne sahip olan Billy Joel üniversiteye piyanoyu e, teslim etmiş. Cipin. Yani ama şey yapmasınlar üniversitede sahip çıksın da adam gibi güzel güzel çocukların oyuncağı olmasın onu... E, kilitli odaya kaldırıp kilitli odaya hiç kimseye kal dokundurmayacaklarmış Bence karısı kızdı. Ay kaldır bunu Billy diye. Ay 90, alalım bari 88'lik bir tane alalım bir köşeye. Bu 97 ne? Bütün salonda duruyor. Ya oğlum belki çalıyor musun? Işte konserleri falan. Salonda değil abi. Dijon'un 4, benim bildiğim 5 tane piyanosu var. Hepsi salonda duruyor abi. Göre. Bir tanesini kaldıracaksın demiş. Bu de yukarıda çıkarız. duruyordu. Şeyde duruyordu bu. Atın, çatı katında çatıda sonra aşağıya indirdi piyano. <gülüyor> piyano. her, her taraf, piyano. taraf piyano üstüne de bir şey koydurmuyor demiş karısı tamam yeter ya diyerek yayını başlatmış yayıntı istemiyorum diyerek ilk başladığı piyano ben bunun devamı gelecek gibi geliyor bana vallahi <gülüyor> ayağında bir donuk kalacak anladığım kadarıyla en son onun da başlığını istersen demiş bir güzel şarkısını bilirim bari bu kadar biliyorum hayır sever olarak tanıyoruz Bülücu ailesi bana soruları <gülüyor> diyeceğim. modern sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar İyi kalp insanlar Hepinize günaydın Modern Sabahlar Devam ediyor Respiriler Şakalarla Buyursunlar efendim Fakir vekilin Şatosu Nerede Fakir vekilin Şatosu Bu bir Bulmaca mı Oktay Fakir vekil Fakir vekilin fakir Şatosu Fakir vekilin harflerinden Transilvanya yani, mı e, değil. değil Fakir vekil Fakir vekil Fakir vekil Bense isim de vereyim Babakov Babakov Babakov Babakov Babakov Aleksandr Babakov Monako mu Château'sun Monaco, Baba kov Monaco. Yak, Yaklaştın Fahir. Ee, nereye? Monaco'ya yakın bir yerde mi yani? Tacada mı? Şato. Çok yaklaştık. Vallahi. Versa das Versa Versailles sarayı yakınlarındaki bir e, bölgedeymiş. E, yani. Paris'te yani. Yani evet, Paris'te Fransa'da. Merkezi yani işte yerdi Versailles, Versailles sarayının yancıları işte. E zamanında kralın yancıları kimse? Onların şatolarına efendim. Versay yanında da şata yaptırılmaz ya. Yani o Eziz kadar masraf yapıyorsun baştan eziksin. Hı, ya değil. da bunlar şatoları yaptırdılar en son kral Lak! diye Versay'ı çaktı oraya. Önce Versay yapıldı. Öyle midir? Tabi her şeyden önce Versay yapıldı. <gülüyor> her şeyden önce Versay vardı. küçük üç artı bir bir şatomuz vardı Ya şimdi Rus milletvekili, Rusya'dan milletvekili biliyorsunuz. Hiç konuşmadık ama Rusya'da mal beyanı yapıldı geçen hafta. Hı hı. En fakir milletvekillerinden biri oldu ortaya çıktı. Alexander Babakov'un. 2 milyon rublesi. Yani yaklaşık 20 120 milyon. Lan bir ruble lafı geçince bir anda Dostoyevski romanına dönüyor her şey. Kaç <gülüyor> ruble? 2 milyon ruble var. 2 milyon ruble yaklaşık 120 bin TL demek. Hiçbir şey. Ee... yeri geliyor bir gece daha harcıyoruz diyor. Yani yaklaşık olarak zaten maaşı şey. Zaten rubledim. 10 bin TL. 10 bin lira. He, 10 bin lira. yazık. Rubleye vur. Rubleye vur oradan hesabı sana bırakıyorum ben kaç olduğunu. Ondan sonra. Babakov'un. Yalnız e, en son bir de muhaliftir Babakov. Alexander hı hı. Babakov muhalif olma özelliğim vardır. Hep böyle Bülent Babalar mi, gibi falan e, şeyimdir. Laflarım hazırdır böyle böyle diye. İşte dün işte şatosu oldu ortaya çıktı. Ya belki hanımından falandır. Yani belki Tabii o da olabilir. Hemen inanmamak lazım. Yani Doğru. hemen hanım hanımından hanımı belki o şekil o şekil bir şey. Ya düğün yapmıştır mesela. Kayınpederi hediye etmiştir. Bir şeyleri öyle düşünmek lazım. Niye böyle hemen muhterem bir anda adamı da ya benim de İzmir'de arkadaşım vardı mesela Onların da böyle şato diyebileceğin Kordon'da birinci sırada ikinci dereceden tarihi eser ev vardı Ama onun içini yaptıracak Bir de onu şey aslında uygun yaptırman gerekiyor ya Tabii. Onu Çok yaptıracak para yoktu yok. Babakov gibi yani Babakoff'un varmış can. canım Var mı? 120 Var. bin lirayla şato tadilatı zor Yapılır peyege elektrik 30 bin lira bak. ben size söyleyeyim Tehsil çektir falan Yok ya ustalar falan da Ben onu desin. bir soralım ya bir mimarla bir konuşalım da Bağlarız gibi geliyor. Zaten 10 lira maaşı var ısıtamaz onu. Niye Her canım? şeyini yapsa bütün bir 2 milyon altyapısını yapsa Hayır, ısıtamaz işte onu. Rusya'dan, kaç Rusya'dan gaz. Doğal gazı tabii bidonla götürür. Yani rahat rahat çeker. Doğal gazı götüreceğim. 11,5 milyon euro şatonun değeri. Hemen euroya geçti dikkat ediniz. Rubleden euroya geçildi. Çünkü şato Fransa'da biliyorsunuz. Hı hı. 33 euro milyon Euro bölgesinde TL. olunca direkt euro evet. Direkt 33 milyon çarp, TL. 33 milyon TL. Ama dünkü kura göre mi hesaplandı? Dün euro biliyorsun 2.92 idi. Bizde de kur günlük değişiyor. şimdi. Doğru. Kaç, ne zaman çıktı bu haber? Bu işte bir, bir buçuk gün önce falan belli oldu. şatosu oldu. Ha, kaç euro diyor orada? Hemen zarf edelim. 11.5 milyon <gülüyor> euro. <gülüyor> Oktay, yani ama yani dinleyiciyi de yanlış bilgilendirmemek lazım. Euro olarak düşün Fahir. Bir parayı en iyi anlamanın yolu çevirmemek, çevirmemekten geçer. Ama tamam, nasıl mesela de... dili Türkçe'ye çevirmeyin diyorlar. Bir başka yabancı dil olan İngilizceyi. Ha, evet. Mesela Türkçe'ye çevirmeden anlayın, Türkçe'ye çevirmeden konuşun diye. Canım herkes öyle. Herkes nasıl yabancı dil bilmiyorsa herkes yabancı para da bilmiyor. Bilmiyor Oktay. tabii. Herkes yani 11, o zaman hiç çevirmesin. 11,5 işte milyon euro dediği zaman bakıyor insan. Kaç para diyor yani. Merkez Bankası şey yapsa hoşluk olur mu tüm dünyaya da? Dolarla Euro'yu eşitlese. Aynı demiş ya. Bunlar yabancı para, yabancı nasıl, olsa. para nasıl olsa. Aslında onu şey, Merkez Bankası Başkanı Zaten... konuşabilirsin sen. Yani ben, de ben de iktisatçıyım. Ya... Ben de iktisatçıyım diyerek gidebilirsin. Ya aklıma. şey diyecek. İsterseniz bunu 2.5 ile 3'e sabitleyelim. Bence hepsi pound'u falan da yapsın ya. Düz yapalım. Valla düz yapın. Birbirine eşitlesin. Ya şöyle olur. olsun. Mesela pound şimdi kaç? 3.5'a Üç nokta... Üç yakın. 3.5'de. 2.90'da Euro'yu tut. Topla. Kaç etti? 3,5. 2,90 daha. 6,4. Hesap ortalama mı bu? Ha. 3,7. 7,8.4. Bir de ekle 8,5. Tam üçe bölünür mü? Bölünmez. 8,6 olsun. Böl 3'e. Bir de öyle bir şey yapma hakkımız da mı var? <gülüyor> Buraya Bölünmez. kadar itiraz sekiz etmedim noktaydı. ama dayanamadım yani. 8,7. 2,9 ortalamadan verelim bitsin. 3 yapalım işte ya. 3,3. 3 işte. düz olsun. Fazla fazla şey yapsın da ilk başta nasıl olsa artacak ya bu. Merkez arkadaşlar. Evet, pound'dan Pound'da da şey diyeceğiz ama bak şimdi orta bir yerde buluşmak lazım falan. Pound'u diye. şey diyecek. Aa ben benim kaybım var. Evet, tamam o kadar da sebebi. Yani şey onu bak. şey yapmayacaksın. Bak 3 3 iyidir diye. Onu da bir şey yaparız. 3'ten gitsin ya? Nasıl pi sayısı böyle aldı başına ne gider. Ne kadar güzel. Doğru. 3 14'e sabitlediklerimiz zaman ya da 3'e üçe... isterseniz üç... söyleyin. Bazıları 3'e sabitliyor Hiç pound'u dahil etmeyelim abi. Abi edelim ya. Niye ediyoruz abi? Abi yazıktır ya. O zaman diğer şeyleri de e, falan da şey yapalım. Ne, abi rumble yani? yapma dostu, Ege Evet ya hakikaten Rubleyi hiç bulaştırma. Ondan sonra dolar, falan böyle bir garip başka şey ülkeler. E kuvvet dinarı falan onları da yapmıyorsak. Aa kuvvet dinarı ile roman Yüksek var işte. mı kuvvet dinarının geçtiği roman var mı Ege? Yok hiç okumadım. Ben. Yok. <gülüyor> Bu hiç olmazsa yok. Dinarlı roman okumadım. Dinarlı roman var mı yani var <gülüyor> yok, mı ya? Yok, yok var, var da biz bilmiyoruz yani. Dinarlı. Tabii kuvvet dinar yok yani. yazılıyordur yani. Orada da dinarlı, minarlı yani. bir sürü muhabbetler geçiyor. E başka bir sürü para birim var ya düşük olanlardan bir iki tane katalım Yok olmazsa. Yok Avrupa'da yok başka. Ne var? Senin dediği doğru ama yani, yani yen koy, bir şey koy biraz iki, bir uçağa bir, biraz ekonomiden üçün. anlayın biraz ekonomi biraz ya. yüksek çıktı abi çünkü. hepsini de bir potada eritemeyiz ya bütün evet, o zaman poundu niye sokuyorsun fire dinleyiciler çok derin ekonomi e, tatsızı, derin ediyor, ekonomi ben çok güzel program İngiltede niye poundu niye sokuyor ya kraliçe var bilmem ne var abi dünyaya yön veriyor insanlar derin ekonomi merhaba sevgili dinleyiciler derin ekonomide ee, sevgili arkadaşlarım Oktay Demirci, Fahir Üç ve ben Ege <gülüyor> Bugün biraz döviz kurlarından bahsedeceğiz. Orta noktada buluşalım diyoruz herkese ama yani e, şimdi e, her şeyi katarsak bütün yabancı paraları katarsak bu, bu işin sonu devalüasyona kadar gider. Hocam vallahi. yanlış mı düşünüyorum yani Merkez Bankası Başkanı açıklasın o zaman. Bence, o, o yanılıyor. ya yani Yanılıyor şey değil. Hepimiz yanılıyoruz Oktay. Şimdi Herkesin ben hata ona hata da insan da. olarak yüklenmek istemiyorum. Yani hepimizin yanıldığı şeyler olmuyor mu? Haydi çıksın yani bunu ya dolara iki buçuğa, euro üçe bağlasın ya da hepsini toptan bir şeye bağlasın. Bence üç çok güzel bir birim. Yani e, hepimizin... yani bakın bana soracak olursanız e, Danimarka Kron'unu da ekleyelim. Tamam mı? Düşük diye mi? Danimarka Kron'a düşsün kron diye. Kron adına. Kron Danimarka kronu Danimarka kronu da şimdi o zaman Bulgar... Danimarka kronunu ekleyelim madem hani Avrupa'dan dediniz siz şeye ikna olmadınız İsveç kronunu ekleyelim tamam mı Yalnız Danimarka ile İsveç'te artık biraz saçmalamışlar Madem Olur. ayrı ülkesin bari paradan başka isim koy Yani o hayır benim kronum Kron, kron. Ne kron Kanada'da, Kanada'da da aynı Tek hata Tek bir var. kron yapsanız o kronları da birleştir Oktay yeni e, dünyanın ekonomik trendinde şeyde... birleştirelim mi Yaz abi. Danimarka kronu. Yaz 0.39'dan onu al. Tamam 0.40 dedim ona. 0.32'de İsveç kronunu topla. Onu da 0.30'dan al. Norveç kronunu da koyalım mı ne diyorsunuz? Koy koy. Koy. 0.34'de onu Bunlar al. Bunlar da ülkeye dolaşıyorlar ya. 104, 35. 0.35 yaz. Bir hesap makinesi mi alsaydın? Kronlar ya? da birbirini tutmuyor. Kronlar kronlar farklı zaten tam. onların tasarımları şeyleri şey tamamen farklı tek paralar. Tek kron, tek kron, tek ülke. O ülkeleri de birleştirin. Ne Heh. öyle 50 tane ülke kafamız karışıyor. Tamam. Bundan ee, sonra Danimarka. Kanada dolarını falan alalım mı? Avustralya doları. bir, Kanada, saniye, bir doları. Artık Kanada Ege. doları da alacaksak yani. Şu saçma. gizli hedefin orada arkada bir dünya haritası olacaktı. Gizli hedefte. <gülüyor> Onu çıkar ben en güzel oradan anlıyorum. Orada az sayıda ülke var. Bu 50 tane ülke ya. Topla ne diye şey yapıyorsunuz? Tek paraya geçirsin. <gülüyor> Tek paraya. Bunu Kuzey Avrupa diye yaz. Tamam Kuzey Avrupa diye yazdım. Ben Yazdın öyle yazdım mi? zaten tamam. abi. Tamam. Fatah İsterseniz Avrupa. yükselen Türkiye'yi ön plana çıkarmak için hepsi TL kullansın. Ha. Aslında bak çok mantıklı. Bana mantıklı geliyor Adam yani. Adam iktisat mezunu. Bir şey diyeceğim. O zaman yazalım, şey de yazalım abi. Japon yeni. Japon yeni. Yaz. O zaten 100 Japon yeni 1.99. Öyle yaz. 2. Ben 2 dedim Böyle Böl onu 100'e böl. Yani? Yuvarla yuvarla. Yuvarla yuvarla. 100 Japon yeni abi 2 lira. 100 Japon yeni 2 lira mı? Evet. Vallahi bu Japon yeni de biz gözümüzde büyütmüşüz ya. Ha, ondan 100 yüz katın. 50 katın senin. <gülüyor> büyütmüşsün. Vallahi büyütmüşsün ya. Hakikaten. 100 Japon yeni 2 lira demedin mi? 50'de birimiz bizim. 50'de birimiz. 50'de birimiz doğru. 50 katımız. Ya biz onun 50 katıyız yani. Doğru biz bir 50 katıyız. Titresin <gülüyor> Japonlar. <gülüyor> Bulgar <gülüyor> levası yaz. Bulgar levası Leva alıyor var Bulgar levası kaldı mı ya? Var Ula, girmedim abi mi Avrupa Birliği'ne ya seneden önce? Abi girdiler de yine var orada. Yani Leva'yı bırakamam. de paraları yedi. Leva'yı bırakamam. Müptezel olmuşlar levaya. 1.45 yaz onu. Yazdım bir saniye. Yazıyorum valla hepsini yazıyorum. Rus rublesini geçmiş. Oktay Dostayevski değil de. ay tamam girmiş gel. Rus rublesi de girsin o zaman. Levayı sustur Rus şeye. rublesi hariç. Çünkü ben Dostoyevski severim ya. Bak vallahi şimdi hakikaten E tamam canım seviyorsan koy işte. Ama ben o ben de Middle's seviyorum. Koyduk seviyorum. Şeyi... İngiltere'yi. Tamam o zaman. Sen de seviyor noktay? Ben de şeyi seviyorum. Pakistan'ı seviyorum abi. Koy o zaman cive Pakistan. Pakistan Koyun. civesi kaç? Rupi, rupisini koyalım mı? Rupi mi? 0.02 zaten pek yani sembolik <gülüyor> olarak koyalım. Ama ne olacak 0.02 diyorsun Japonya'da aynı. Japonya'da aynı. Tamam Onun yani da koyalım ya yani? Koy. Tamam. Rupi Bundan sonra ile... Pakistan'da bozulmazsa şayet Japon yeni ile aynısını kullansın. Tamam. İsviçre <gülüyor> frangını koyacak mıyız? Ne diyorsunuz? Biraz da siz konuşun yani. Şimdi eskiden yani isterdim ben Fransız Frangol olsun ama onlar yürüye geçti bir frank olsun orada. Oktay. Frank. Eskiden de bir frank kalsın. Tamam yaz 2 onu topla. Yok onu iki yapalım biz. İki yapalım. Onu okay. değiştiremiyoruz abi. Nasıl değiştiremiyoruz? Onu abi? değiştiremiyoruz. Hayır, herkese size. ben. 2 diye yaz. Oradan. Ben ikna ederim şey. ya. Avustralya dolarını ben eve gittiğim zaman açıklamak için koymak zorundayız. Üç abi. Tane Kanada tamam. doları, Amerikan doları, Avusturyalı'ya doları. Ne oluyor bu dolar? Ne olacak bu? Doların, Doların ateşi. Doların ateşi. 185 yaz Avustralya doları diye. 180 yaz Avusturya yazma, fire. Bir şey Avustralya yazma Faire. Avustralya. Avustralya. Madem bu kadar hani İngiltere ile sıkı fıkı ilişki ne dolara dönüyorsun Hakikaten yani he. laf sokar gibi sanki İngiltere. Ye. Yani Avustralya poundu sterlini falan diye geçmiyor Avustralya doları. Neden? soru işareti bu sorulacak diye yaz görüşmelerde Tamam ben onu sorarım akşam. Onu açıklamazlarsa koymuyoruz. Akşam ben onu sorayım. Bu açıklansın. Bunu... Ya da hemen telefonda açabilir miyiz sonra? Onu, çok merak ediyorsanız yani. Onu bir öyle. sorulsun. Rumen koyalım mı? Rumen R ne R ya? Rumen mi? Leyi. İllede Rumen olsun koy. Koyalım mı? Tabii. Yaz abi. Neyi koyduk oraya? Leyi. Leyi Leyi Leyi. Seninki seninki o zaman para birimimizin adı da olsun. Evet ya Fedon hem bir de yakışıklı sakallı bir adam. Sakallı Bence para üstünde para da çok güzel duracak. Tek sanatçımız var Fedon. Bence para üstüne yakışacak hakikaten. Ya mesela Zine Salih falan da koyayım diyeceğim de. <gülüyor> yani <gülüyor> bu kim? Para üstüne mi? Para üstüne, arkasına koyacaksın. Bu kim? Zine Salih. Abi tanınmaz o ya. Valla bütün sanatçılarımız arasında para üstüne koyulabilecek tek kişi Fedon. Hı. Fedon. Ciddi söylüyorum. Niye ya Yıldırım Bekçi de koyulur abi? Ya ben yüzümle yıl, canlandıramam. Yılların bekçisi halen Artulous Ayşe Tunalı. Hepsini değişik değişik şeylere koy. Yani Senin ki hatıra parası olarak belki olabilir ama <gülüyor> gelen Fedok. Gelen ben de Fedocamcığım ben. Çok çünkü <gülüyor> abi o şeyle kalıp geliyor olsun. Çok tamam güzel abi, değil, değil o, siyah, o konuda da de. siyah beyaz o şey de var. Tamam Tek abi. renkli bir şun. Şey. Tamam. Kaç Fedon bu? biraz böyle dört buçuk fedon fedon para bir mi diye canım ama işte fedonu görünce nasıl işte şey başkan isimleriyle şey yapıyorlar ya Amerikalılar dolarları ha mesela bir çak bir Roosevelt ha renkli mi olacak? Benjamin fedonun nerede fedonun saçları nasıl beyaz beyaz fedonun mı? saçları beyaz renk beyaz değildir olacak. beyaz da değil olmazsa değildir. sarı gibi S görünür omday siyah beyaz renk değildir unut bunları <gülüyor> <gülüyor> Unut bunları Benim canımı sıkma Siyah beyazın renk olduğu Bence iddiaydan... para bir kere fedon olacaksa mavi Para diyorum para renkli mi olacak Basım, renkli Mavi olacak, olacak? tabi ki canım Mavi olacak da fotoğrafta sarı mı görünecek yoksa Beyaz görünecek Beyaz görünecek işte o zaman siyah Beyler süremizin görürüm. sonuna geliyoruz Ekonomi programından sonra biliyorsunuz Daha moda programı <gülüyor> ha, Doğru ya o zaman toparlayalım Ya tasarımını tamam hallederiz değişik şeyler yapacağız. Tamam o yani, geçtik. Derede boğuluyoruz. Yok tasarımı ne olacak diye. Ya para birimlerini hazırladık. Şu anda yeni dünyaya herkes hazır olsun. Fedon. Pazartesi günü yepyeni bir dünyaya uyanacağız. Fedon e, olacak. Fedon Fedon para biriminin ismi bütün Her dilde de rahatlıkla telaffuz edebileceğiniz şey. Mesela yani. Japonya. Fedon. Mesela İngilizce. Fedon. Mesela <gülüyor> Mesela Arapça. Arapça. Alfadon mesela. Neler neler Oktay. <gülüyor> neler neler. Ben bu konuda biraz daha düşünelim derim. <gülüyor> Bence düşünecek bir şey kalmadı. Sistem gayet güzel oturdu. Ben Fedon yani bilmiyorum. Ona bir itiraz da gelebilir. Sen şerh koy oraya. Muhalefe şerhin. Tutmaz. Bu adamın biliyorsun para konusundaki e, başarısızlığını biliyorsun Fahir. Estağfurullah. Ege'nin. Yani bu YTL zamanına geçerken. Alt üst oldu Canım o artık ortalık. tecrübeli bu diye aldım. Bu ele aldı. Ben dedi TL'den yapacağım bu işi TL'den yeteleye geçişi. geçişi. Hiç bir şekilde gerçekleştirmedin mi ben? Yo ya? hayır. Sen daha alacaklarını almadın ya oradaki. Borda Aldın bordo. mı alamadın mı? Bir Herkes dakika. Bankası'yla bir sıkıntımız e, oldu. düşün doğru. bakalım nerede hata yaptım diye. Yani hemen öyle şey yapma Fahir sen de ya. Hemen yani çok güzel fikir gibi. Onu bir düşünelim konuşalım yani. Modern Sabahlar Modern Sabahlar modern Radyo Sabahlar devam ediyor sevgilinin. İzler son dakika gelişmesi oldu mu diye. Şöyle bir internete baktık. Herhangi bir gelişme yok. Ne bir operasyon var ne bir şey. Bugün artık hayatınıza kendi Kendinize katılacaksınız. Heyecan, her, şeyi öyle de, her şeyi de devletten beklemeyin yani. Her şeyi devletten heyecanlı. ve paralel devletten <gülüyor> beklemeyin. Yani, paralel devletler diye o yeni bir. Bir şey bir şeye paralel olunca ötekisi de ona paralel oluyor değil Tabii. mi? Tabii. Paralellik bunu gerektirir. Paralellik karşılıklı yani, bir ilişkidir. Yani öyle ikisinde de paralel Olma şeyi oluyor yani. Ne tabi senin paralelliğinle e, tabii benim paralelliğim aynı şekilde değerli. Ama şu da var senin paralelliğinin başladığı yerde benim paralelliliğim biter. Niye? Çünkü siz dik Demokrasi... Yok Dikiz. yok. Sana paralelliliğimiz. Yani demokrasiyiz ya o açıdan. Demokrasi bunu hani geri. Doğru düzgün geometri eğitimimiz yok. Var Neler ya niye yok ya? Nasıl yok Ülke yok. olarak diye bahsedeceğim. Ülke olarak tabii tabii. Yani bi bizim de yok da biraz var yani. Ya niye Artık canım Beni, siz, benim otomatik mezunlarımda... Paraleller da... nerede kesişir mesela? Never ever dedikleri şeyde. Olur mu? Sonsuzda kesişir. kesişir. Sonsuzda bile kesişmez. Bugünlerde Türkiye'miz sonsuzu yaşıyor. Yani yani sonsuzda bile kesişme ihtimalini seviyoruz biz. Ha, tam anlamadım. Binali Yıldırım da ağlamıştın. Aman herkes, herkes ağlıyor ağlamış. ya herkes duygus... Ne? Neden biliyor musun? Son günlerin böyle bir duygusal yoğunluğu her şey üst üste geldi... Herkesle bir duygusal patlama, herkesle bir şey ondan yani, yani. Mesela ağlıyorum ama sinirden ağlıyorum diyen var. Wow, çok zoruma gel bir gitti. Bir de orada bu duygu patlaması olunca etraftan başkası da ağlar yani. Evet ağlar canım herkes. Ya ama tabii yeni. Müşavirler falan da ağlıyodur yani. E, tabii müşavirler da ağlıyor çünkü onlar da e, aynı duygu yoğunluğunu yaşıyorlar bakanlar. Yani. Bir, iki, bir, iki, bakanlar bir, Aile gibi olmuşlar. Bir tek yeni gelen bakan hiç duygusal <gülüyor> O böyle içten <gülüyor> içe şey oluyor. Hadi ne zaman başlayacak? Ha, kim, yeni hangisi? Yeni gelecek bakan. Ağlama işte. faslını bitirsek de ben buraya kettle koyacağım. Mesela kafada o tip şeylerle gidiyorlar. Tabii herhalde. canım fotoğraf. Hafıysa mesela kettle koyarım. Orta mesela bir çay şey yapacağım. Kahveni kendim evden götürürüm. Fıstık gibi şeyler ya Bakanlıkla harika. ilgili planları vardır. Bayağı ağlayan oldu dün. Yemeği nereden söylüyoruz falan onları konuştular mı acaba? Öğlen yemeğini nereden söylüyoruz? Kompili kadro değişiyor mu? Kompili kadrolardan yok yoksa değişmez. Yoksa bakan... Yavaş yavaş değişir. basın şeyleri falan değişiyor mu acaba? Basın danışmanlarıdır işte özel kalemidir falan yoksa... Sen istiyorsan değiştiriz Oktay ne olacak? Ekibimle birlikte geliyorum diye bir teknoloji var mı bakanlıkta? E bileyim, biz hepimiz ekip değil miyiz de derse birisi tabii de yani e, enişteme söz vermiş bulundum diye de açıklaması var Doğru ara. bilmiyoruz bir de ya. Yani şu anda düşünüyoruz. Hiç aramızda matematikçi var da bakan yok. Hiç. Hiç bir tane aramızdan bakan çıkamaması da bence herhalde galiba bizim bizim <gülüyor> Bizim, bizim, suçum, hatamız. bizim hatamız Kim bizim yani? hatamız. Başka kimin hatası olacak? Bir de bakan olmak için milletvekili de olmuyor. Gerek yok Gerek dışarıdan yok. artık ben bakan olmuyor. Ben daha önceden zaten adaylığımı koymuştum. Yani, bakanlığı mı? Yani istifalar geldikten sonra o hep gündemdeydi de ben göz kırptım yani ben herhangi görev verilirse yaparım falan gibi bir şey konuştum. İşte yanlış yere göz kırptın demek ki Fatih. Yok yok öyle ben zaten boş, boş ortaya konuşmuştum evet, yani. Ben de bana göz kırpıyor zannediyorum. Hayırdır be. İşte bak ya. yanlış yere göz kırptın. Yanlış, yanlış yere işte. Ne yapalım? Bir sonrakine artık bakacağız. Bakacağız. Bundan sonra hareketlerimizi ona göre düzenleyeceğiz. E bitti mi o ders sabahlar? Hadi kapatalım bu haftayı da kapatalım. Pazartesi Pazartesi yeni hafta başlarsa sevgili dinleyiciler yeniden sizler birlikte olacağız. hoşçakalın Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar.